Değerli izleyenler İnsan İnsan'a programına hoş geldiniz. Polat Doğru ve ben İnsan İnsan'a programını bir farkındalık yolculuğu olarak sunuyoruz. Umarım iyi bir pazar geçiriyorsundur. Bugün benim konuğum Profesör Üstün Dökmen. Çok değer verdiğim bir meslektaşım. Üstüncüğüm hoş geldin. Abim hoş bulduk sağ ol. Sağınız. Evet, ne güzel seni görmek. Benim için de abi, çok mutlu. özlüyorum. Allah'tan böyle televizyon <gülüyor> programları falan yapıyoruz da, ara evet, sonra buluşuyoruz. <gülüyor> evet. Üstüncüm, aa, son kitabın Kelebekler ve İnsanlar. Aa, zevkle okudum. Sağ ol. Ve bizim aileden insanlar da var orada. Ya yani bir isim var Evet, sadece. isim evet. var. Olay var ve geçmiş evet. olaylara ilgili atıflar var. Ben anlayabiliyorum ben. Geçmişte birlikte verdiğimiz <gülüyor> Evet. Evet. evet. ilgili vallahi evet. geçti zaten. Evet. evet. Fakat çok hoşuma gitmişti telefonda konuştuğumuzda. Abi intikam mı aldı? <gülüyor> <gülüyor> bir efetişten sadece. Evet, Eksikti. Evet. Mefetişler iki ayrılır. ...çok dost olanlar... ...arada bir böyle bir... ...belki hani çok uzlaşamadığımız olabilir... Evet. Ee, ...ama çoğunluğu iyidir... ...o uzlaşamadığımız... <gülüyor> ...geçmişte bir tane... Içki ...ortak intikamımızı aldım abi nihayet... <gülüyor> evet, ...evet ki... E, ...yaşamda mutlaka böyle oluyor... ...sünce... ...abi seninle her şey güzel... ...yani bak unutmamışsın... ...senle paylaşmak, birlikte olmak... ...yani sana uzak olmak da güzel yakın olmak da güzel. Sen yaşamın çok önemli mihenk taşlarından birisin. Bunu Çok teşekkür ederim. Bunu senden duymak benim için gayet abi onur verici. Ee, Polat'cığım izin verirsen ben üstüncüme şöyle sormak istiyorum. Ee, şimdi e, bilimi adamı olarak e, üretim yapmanın yanı sıra mesela Türkiye'de iletişim çatışmaları ve empati bence bir e, ...dönüm noktasıdır. Ee, ve... ...ben değişik yerlerde seminer verirken... ...şu anda öğretmen adayları... ...öğretmen olmuşlar falan... ...işte senin adınla o kitabı... ...o kavramı söylüyorlar, empati kavramını. Hı hı. Ve onun yanı sıra... ...birçok... E, ...bilimsel kitap ürettiriyor ama... ...senin gönlün ve kafan o kadar zengin ki... Esin. ...romanlara da dağıldı... Evet. Peki nasıl yazıyorsun? Nasıl bir gelişim var orada? Ne oluyor? Merak ediyorum ben. Romanları evet. abi. Evet. Abi şimdi küçükken ben galiba 5,5-6 yaşındaydım. Yazar olmaya karar verdim. Tiyatro ve roman yazarı olacağım diye. Bir defter alıp şöyle bir defter alıp doldursam bir roman olur diye düşünüyordum. İşte tek satırlı falan öyle bir şey. Annem dedi ki... İlimsiz şiir temelsiz duvara benzer, gayet itibarsız olur. Fuzülen bir sözüymüş. Ee, bir bilim öğren on üzerine sanatla uğraş dedi. Ben bunu ciddiye aldım. Hmm. Babamı daha çok galiba örnek aldım davranışları. Annemin sözlerini e, düstur... Belli. Tamam. İşte psikolojiyle uğraştık. Ee, sen hocam oldun. Ee, belki ilk kez duyan dostlarımız varsa Fransızca söyleyeyim. Şimdi biz hocalarımıza çok saygılı şüphesiz. Fakat Doğan abi sevgili Doğan Celoğlu yıllar önce biz öğrenciyken demiştik. Amerika'dan yeni gelmişti. Bana Doğan diyebilirsiniz dedi. İyi ilk kez ona diyeceğiz. İşte ona Ahmet Bey, Hasan Bey, Ayşe Hanım, Fatma Hanım, işte İffet Hanım, işte Necla Hanım. Doğan Bey'e de dua edeceğiz. Bir, iki, de, bir dedim. Ya olmadı bize uymuyor. Abi ben şimdi artık hocam da Doğan Bey de olmayacak. Doğan abi demeye karar verdim O yüzden Doğan abi diyorum Benim abim çocuklarımın da Kızlarımızın da gerçek bir amcasıdır Doğan Bey yani. Onu ilk kez duyacak İzleyici <gülüyor> varsa söyleyeyim Senin deyişin de çok farklı çok hoşuma gidiyor Yani sırf onu duymak için ara sıra böyle Telefon etmek istiyorum Hangisi Doğan abi, <gülüyor> Doğan abi evet. evet abi gayet abim yani gerçek değil evet. Şu Doğan abicim Yani roman Önemli tiyatro Tiyatrolarında var devlet tiyatrosunda da oynadı yani popüler psikoloji kitabı yazmak Sen de yazıyorsun ayrı ayrı yazıyoruz e, güzel. psikolojik kitabı yazmak. Geçmişte makal yazıyordum. Şimdi araştırma yapmıyorum psikolojide. Hmm. Bunların hepsi güzeldi. Fakat roman bambaşka bir dünya. Hmm. E, bilimsel kitap yazınca sonucu belli abi Yani buradan çıkıp buraya gittin. Bellidir. Ama roman öyle der başka yazarlarda. E, yazarı alıp götürür. Hmm. Yani A noktasına diye yola çıkarsın. Adını koyarsın. Bir de bakarsın ki F noktasına gitmişsin. Z'ye gitmiş oluyorsun. Oh. Roman götürüyor insanı. Yeah tiyatro götürüyor. Bunu yaşıyorsun değil evet, mi? Evet, evet abi yani durmuyor. Yani evet. şişede durduğu gibi durmaz. <gülüyor> Asıl roman. Yani kafada durduğu gibi durmuyor. durmuyor. Bambaşka bir e, mecra girebiliyor. Bir, bir, bir, bir macera duygusu oluyor o zaman yazarken. Evet, de. evet. Abi <gülüyor> bittiği zaman açık üzülüyorum. Yani bittiğinde. Bitti yani. Hmm. Ve bittikten sonra pek okumuyorum. O bitti artık. Geçmişte kaldı. Bu sefer yeniyle ilgileniyorum. Ee, yani bitince bir dosttan ayrılmış gibi oluyorsun. Evet. Yaşarken birlikte. Sen çocuğu büyütüyorsun. Çocuk evden ayrıldı. Evet. İşte uçtu gitti. Evet. Büyüdü gitti. O zaman farklı bir yaşam, yeni yaşama gülüyorsun. Yeni çocuğa veriyordun. doğru gidiyorsunuz. O evet, ha yeni çocuk geliyor. Allah'ın da torunlara doğru filan. Yani aynen öyle oluyor, evet. Evet, evet. Ama şimdi görüyorum, sen. Evet, ee, abi. Yazma a, araçları mı diyeyim artık, evet, yani neyse. Doğru. Ortamınla sağ ol, getirmesi. Ee, biraz anlatır mısın? Abi ilk kez bunları ekranlara getiriyorum. Senin programına getirdim abi. Hı hı. Şimdi eskiden kalemle yazardık. Son daktilo ile yazdık. Daktilo ile yazardık. Doktor tezimi ben daktilo ile yazdım. Atası, bozuluşlar, daktilesilerdik. Evet. Sonra bilgisayar harika Bilgisayarla. 10 on, on küsur kitabımı galiba on dört falan olabilir, bilgisayarla yazdım. İlk iletişim çalışmaları empatiyi demin söyledin. Onu da şeyle, bilgisayarla yazdım. E, Hepsi yani yazdım. Hmm. Bir trafik kazası geçirmiştim yatıyordum sırtta üstü. Bir, bir tanesini galiba teyve okudum. Okudum hmm. onu deşifre ettiler. Hmm. Şimdi yine ondan sonra e, hep, yani psikoloji kitaplarının tümünü bilgisayarla yazdım. Hmm fakat son dönemde tekrar kağıda döndüm. Şu spiral tercih ediyorum. Hmm. Şu şekilde açılıyor. Hmm. Sadece sağ taraflara yazıyorum. Hmm. Sola eklemek için. Ha. İşte kalem yani kurşun kalem. Kurşun kalem. Şimdi bunun görünür açıklaması var. Bir ha. de psikolojide her şeyin alttaki açıklaması var ya. Görünür, ha. zahiri açıklama şu. Şimdi bilgisayar her yere taşınmıyor. Evet. Mesela deniz kenarına gittim. Çime, kuma oturdum. Bitiyor şarjı. Bitti mi tekrar gidip şarj etmek evet. gerekiyor. Yani iki saat var. gidip başında bekleyeceğim. Sonra onu kaybederim endişesi var. Unutabilirim bir yerde. Evet. İçine ha bire disketi, disketi alacaksın, flash disk alacaksın. Yani kaybolabilir, bir şey olabilir. Ee, yani sıkıntı verici geldi. Evet. Bu daha rahat. Çünkü evet. bu görünür açıklama. Evet. Ama altta baktığım zaman başka bir şeyler var abi. Bir... Masada yazma eylemi çocukluğumdan biri beni etkilemiştir. Hmm. Doktor Jivago filmi Evet. Orada bir sahne benim için. Yani mesela devrimci olan birisi için. işte o kavga sahnesi önemlidir filan. Hmm. Şimdi beni orada etkileyen sahne. Çok soğuk bir yerde Doktor Jivago'da. Lara ile kaldı. Indi soğuk hani kurtlar çıkmıştır. Pah yaptı kurtlar gitti. Güzel bir ceviz masa. Bomboş üstü ceviz. Mum koydu. Çekmeceyi çekti. Bir tane A4 büyüklüğünde beyaz kağıt koydu. Tüy kalem aldı mürekkep. Evet. Lara'ya diye yazmaya başladı. Şimdi ceviz masanın üzerinde e, mürekkeple yazılması beni çok etkiledi. Hı hı. Beni çok etkiledi. Yıldan önce izlemiştim. Birisi anlatıyor. Gitmiş Hitler tabanasını temizliyormuş. oldu diyor. Çok etkilendi. Şimdi ben görsem bu beni hiç etkilemez. Kitler tabancasını temizliyor. Yani inşallah bana doğru tutmaz derim. Ne bileyim ben. Yani bunu da beni hiç etkilemiyor. Evet. Ya avcı tüfeğini temizliyor. Evet. Fakat orada işte Doktor Civago yazıyor. Bu niye var? Annemin cüviz masası vardı. Aha. Aha. Zehra ile işime diyoruz ki 50 yaşında geldik geçtik. Hala anam babam üzerinden gidiyoruz. Ceviz gerçekten ceviz masası. Alman Sait diye bir hmm. babam yapmış hmm. Üzeri cam kaptı. Hala var mı? Hala var. Ben onda çalışıyor. O benim birinci masam. Evet, o benim mi? birinci masam. Aynen duruyor. Ceviz. Şimdi benim orada gördüğüm hokka takımları, Eski mürekkepli. Kurutma şeyleri ufak yuvarlaklar bir şeyler evet, var. Evet. İşte onunla koyar orada çalışıyor. O beni etkilemiştir. Küçükten biri görüyorum. Doktor Juvago'daki o sahnenin etkilemesi sanırım ondan. Yani masada, Türk ceviz işlerdi. masada çalışan bir anne, ceviz masada çalışan bir şair. İla. Şimdi bu kalemle ilgili <gülüyor> bir şey şu, kalem tıraşlar var. Çocukken duymuştum. Ee, Namık Kemal kalem tıraşı çok severmiş. Yeni kalem tıraş. Hiç kullanmamış kalem tıraşı. Babası, Namık Kemal'in babası, oğlu Ali Eklenberi. Namık Kemal kültürümüzde çok önemli bir isimdir. Atatürk benim fikir babam demiş. Ali Ekrem babayı öyle oğluna dedi ya babası yeni kalantraş almış. Şimdi oğlan açacak. Sonra namık kem açacak. Sıra da bekliyor. Dayanamamış. Ben önce açabilirim demiş. Şimdi <gülüyor> ikinci açılınca o gidiyor. Bir şey gidiyor anlaşılan. Bekayetimi gidiyor bir şey. Yani, e diye gidiyor onun zerafeti gidiyor. Ben açabilirim. Ya peki aç demiş oğul. Önce kalemini açmış. Belki öyle bir şey. Yani bir kalem tıraş. Artı bunu ilk kez söylüyorum. Yeni bir ay önce falan fark ettim. Şöyle bir kalem Piyasada çoktur. Maden altında iki tane jilet var. Yedek jilet. Aha. Ben küçükken 7-8 yaşında babam bir tane bundan aldı. Dedi ki oğlum bu bitti mi? Şu jilet artık kesmez, kalemi açmaz oldu mu? Çıkarılır. Onun yerine bunu koyarsın. Yani mesela bunu iki hmm. ay kullanırsınız. Hmm. İki ay bunu eder altı ay olur diye. Hmm. O kadar dedi. Şimdi bunu kullanmak benim hoşuma gidiyor. Fakat bugüne kadar bir kere ben bu jüreti değiştirmedim. Hmm. Değiştirmiyorum. Çünkü zor bir yıldız anahtar lazım. Nereden evet. bulacağım? Ben onu alacağım, açacağım. Ve öyle her şeyi açılmıyor bu galiba Uğraşamam. Tam denk gelmiyor. Bir kere denedim olmuyor. Hı -hı. Değiştirmiyorum. Ama belki babamdan biz. Hani masa annemden bir iz. Bu kalem babamdan ve Namık Kemal'den bir iz. Ee, babamın kalem bu. Ya. Ve Aa. şimdi şimdi masada bu var. Bunları içine atıyorum böyle abi. Mesela Hı -hı. bunu bu silgi içine koydum. Valizimle taşırım. Ev dışında gidince sınır bir konfor al alanı yaratmam gerekiyor. Hı -hı. Bir yere gittim oteli, bunlar olacak. Bir kart postlar, öyle çalışıyorum. Hı -hı. Ee, şunu yine fark ettim birkaç yıl önce. Birçok kişi der ki, çok güzel bir manzara, çiğ bir şey, orada bir kahve içilir, burada bir sigara içilir denir. Hı -hı. Sen de, ben de bir sigara içmiyoruz. Hı -hı. Yani sigaraya çok... E Herkes sigaranın zararını belki, çoğunun sigaranın zararını bilmediği dönemde sen karşı olduğunu söylerdin. İçmiyoruz. Böyle bir manzara görünce bana bir sigara içeyim, bir kahve içim duygusu geldi. Ya şurada bir çalışılır geliyor. <gülüyor> hey, evet. Yani onun için yedekli bir <gülüyor> kitap taşıyorum. Evet. E kita Eskiden kitap okurdum manzara, evet. şimdi kitap kesmiyor. Kitap okumak yetmiyor. Evet. O zaman ufak bir blok not falan olacak. İki, evet. tane yani iki kalem. Evet. Bu çıkacak, manzara çok güzel. Çok güzel manzaralar evet dünya yani her yerinde var Kardeşim. Türkiye'de orada çalışılır burada iyi çalışılır gibi geliyor. Evet. Ee, bir evet. iyi bir alışkanlık. Yani sigara içmiyorum, kahve içmek yani bu bu çok tercih ettiğim bir şey değil. Hı hı. Bu şey araba şeklinde bir kalem trş. <gülüyor> araba şeklinde bir kalem tıraş. <gülüyor> Abi bu, bu renk hoşuma gidiyor. Ev dışında bunu kullanırım. Evde e, nedir cam, porselen, çöpolar evet. olur ya. <gülüyor> cam değildi. <gülüyor> i̇şte onlardan var. <gülüyor> Onların içine koyuyorum kalemleri. İla. Ay, ve işte hoş. hem oynuyorum hem çalışıyorum. Ay, çok hoş. Bu anlatıklar benim için tabii yeni. Tahmin ediyorum senin için de yeni. Ve i̇lk evet. kez söylüyorum. Ne güzel. Sağ olun. Çok vallahi. teşekkür ederim paylaştığın için. Sağ olun. Şimdi o defter o zaman gerçekten yazdığın ve üzerinde çalıştığın bir kitap. Abi bu son kitap yani dilerim olacak. Evet. Adını da söyleyeyim. Söyleyeyim mi söyleyeyim söyle söyle mi? Söyle Neyse söyle. Ya. Çok mi? Buradan yayıncıya gidiyoruz değil mi? Evet buradan <gülüyor> geliyor. Adını söyleyin ne olur ne ben sana söyledim Doğan abime söyledim de. <gülüyor> yani şimdi ekranda söyledim. Yayıncıya gitsin de öyle. <gülüyor> oldu, peki, Polat tamam. Bey ile Doğan abi biliyor. Abi ben bunu yazdım. Tamam. Bunu yazdım sağ sayfalara yazıyorum Hı -hı. çünkü bir şey eklemek ki sol tarafa diye Hı -hı. bunu veriyorum bunu fotokopisini çekiyorlar Hı -hı. yine bir Hı -hı. bana veriyorlar her ihtimale karşı Hı -hı. Ee, kayıp filan oldu diye onu temize çekiyorlar çok güzel çekiyorlar o birinci basımı evet. ben şey yapıyorum düzeltiyorum evet. Değişme, ilave filan varsa. Onun gerçek. Şimdi bu roman alacak Buradan bugün çıkıp senin yanından çıkın, sizin yanından çıkın yayın evine götürecek. Bir de ölüm patya abi kaybedersen dersin. Obsesif tarafımda. <gülüyor> Aman yani. çünkü tek koku yani, değil mi şu an? Abi, abi. De, bunu ben de, unuturmayın. Bunu bana Gidip Ankara'dan dönmem gerekir Öyle evet. postaya da verdirdim. Hayır. <gülüyor> çok kıymetli. çok kıymet. Geldi anlam. Evet hocam. Sohbet nefis gidiyor bir ara verelim. Araydık hocam. <gülüyor> Zamanın kaybettik. Kısa bir aradan sonra üstündekinden de sohbeti devam edeceğiz. Tamam. <gülüyor> Evet, İnsan İnsan'a programı devam ediyor. Polat Doğru ve Doğan Cüceloğlu konuğumuz Üstün Dökmen. Sohbetimiz tatlı. Üstüncüm mi iki geldin. Sağ tamam. ol. Ben bilmiyorum seni hiç merak ettin mi? Neden küçük şeyler? Valla ben merak ediyorum. Elbette. Soralım Ufak açıklamasını duydum daha evvel ama He. ayrıntısını da almak isterim. Niye küçük şeyler? Abi neden küçük şeyler? Abi vallahi postayım merak ediyorum dedi. Vallahi ben de merak ediyorum. <gülüyor> yani çok iyi de bir. Şimdi açıklama söyledin. Hani <gülüyor> bu kalemle yazmanın yüzeysel sebebi işte <gülüyor> İşte bilgisayar zor oluyor filan. Saçmalık. Ama asıl attak sebep başka. Attak sebep olmasa yine bilgisayarla yazardım. Şimdi bu da küçük şeylerin attı bir sebep mutlaka vardır ama üstteki sebep ee, yani görünür açıklaması. Ee, neyin büyük, neyin küçük oldu? Relatif, izafi. Bunu hı hı. ilk bize Einstein öğretti. Birine göre küçük, birine göre çok büyük olabilir. Şu kalem birisi için çok basit, küçük bir şeydir. Çok çok, önemsiz bir şeydir. Evet, evet. Belli kuruştur. Ama benim için büyük bir şey. Hiç babamla ilgili bir şey hatırlatıyor. Şimdi, e, peki ne büyük ne küçük? Bunu da çizgiyi nereden çizeceğiz aşağımızda? Diyorum ki abi... E, eğer bir şey bir a olayı, davranışı, insanların toplumun, senin, benim hepimizin insanların mutluluğuna katkıda bulunuyorsa, yarına kalmamıza katkısı oluyorsa bu büyük bir şeydir. Eğer bir şey aynı a, bir başka a zarar verecekse, kavga çıkacaksa, insanlar mutsuz olacaksa o zaman küçük bir şeydir. Üzerinde durmaya değmez. Yani trafikte işte bir selektör yaptı hepimizin can sıkılabilir. Bu bana niye selektör yaptı diye. Şimdi bu önemli mi değil mi? Kimisi büyük bir şey diyor. Video yakalıyor vuruyor adamı. Bunu evet. yapanlar var. Evet. İn diyor şak diye vuruyor. Hakim soruyor niye vurdun evladım diyor. Hakime bana selektör yaptı diyor. Abi geçen hafta gazetede okuduğum doğruysa sol şeritten gidiyor anlaşımız hep sol şeritten gider. Batı'da sol şerit sadece sollamak içindir. Bizde sol şerit normal gitmek içindir. Sol şerit tıkanır. Sağ serbesttir. Vızır vızır gider. Arabanın biri normal soldan gidiyor. Hiç tavizlendi. Can kurtaranı geliyor selektör yapıyor. Anons ediyor. Sağa çekil diyor. Çekiliyor. Gidiyor yakalıyor. Önü kesiyor duruyor. Gitmesi engelliyor. İnin aşağı diyor. Asan şey, hmm. ambulans Ambulansa diyor. sağ duruyor. Siz bana nasıl selektör yapar sağ çekersiniz diyor. Ya adam Ama ambulans. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu ambulans evet. yani hiç gerçekçi akılcı değil. Evet. Şimdi bu, bu yüzden bir korne yüzünden cinayet işti, kavga evet. ediyorsunuz, evet. Karakolluk oluyorlar. O zaman onun selektörü kornası küçük bir şeydir, önem verilmemeli çünkü. İlerlediği zaman sıkıntı veriyor. Ama sen mesela çok tebessüm edersin Çocukları çok seversin sen. Evet. Mesela yolda bir çocuk gördün. Uzaktan evet. sana böyle bakıyordu. Evet. Sen dönüp gülersin. Senin bir çocuğa gülmen çok küçük bir şeydir. Evet. Ama eğer onu bir milim mutlu edecekse, bir gram evet. mutlu edecekse bu çok büyük bir şeydir. Evet. İnsanlığa, insana, hayvana, herhangi bir hayvana katkısı olan bir davranış büyük bir şeydir. Bir şey zarar mi? verecekse küçük bir şeydir evet. karakter bu Şahane. hayat bunlardan oluşuyor küçük şeylerden mutlu olun onu da demiyorum abi şey deniyor genelde senin ve benim insanın mutluluğu anlattığımız düşünüyor bu doğru değil bence <gülüyor> doğancıla mutlu olun sevelim sevilelim bunu söylemiyor bence <gülüyor> çok bir dolu karmaşık bir şey söylüyorsun bunu özeti sevelim sevilelim değil ben de mutluluğu anlatmıyorum. Bazen diyorlar ki bana sevgi vatandaş çok güzel senin ve benim çok güzel ittifak da izleyeceğim. Çok sağ olsunlar. Onur duyuyorum. Kendi adımda da senin adına. Gerçi bazen bana duam insan üstüme ediyorlar ama <gülüyor> diyorlar. önemli değil olsun. İşte canım, burada panteşinde söyleyeyim. Geçenlerde <gülüyor> yolculuk yapıyorum buradan, yeni kapıdan Yalova'ya falan. Ay hocam dedi ay dedi çok seviyorum sizi dedi. Sağ olun dedi. Ve şu anda biliyor musunuz dedi son kitabınız kelebek. <gülüyor> <gülüyor> kelebekler kelebekler insanları okuyorum. Okuyorum dedi. O zamana kadar ben sistem <gülüyor> almış, almış gidiyordum falan. Sonra Teşekkür ederim. Yok bana dedim. Başka bir şey söylemedim. Evet. Abi, sana üstüne dökmen dedikleri zaman sen düzeltmiyorsun. Bunu dedikleri zaman düzeltmeyin. Hak etmediğim bir iltifat. Evet, Bazen yani mesela 20 kişi de 19'da üstümeydi. Doğru. 20'de de Doğan Bey sizi çok seviyoruz diyor. <gülüyor> ben üstün <gülüyor> dökmenim ay hocam üzülmeyin pek fark küçük bir şey <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu küçük bir şey değil mi? üstün <gülüyor> <biz> dökmenim <gülüyor> sevgili izleyicilerimiz <gülüyor> üstün dökmeni, karıştırmak küçük bir şey <gülüyor> ee, yani eğer sevmiyorlarsa büyük bir şey bu iyi değil kötü ama, evet, ama küçük bir şey aynı yani. felsefenin çok önemli iki temsilcisiniz bu ülkede çok yani şükür. Sağ bence ol. o anlamda böyle bir karışık daha. kurban sağ gidiyorsanız ol. da Aynı yani, şeyler anlatıyoruz. Yüzlerimiz çok aykırı değil galiba. Yani çok farklı değil. Yani yaklaşık gibi bilmiyorum ben bilemiyorum. İnsani dokunuzda benzerlik var hocam. Onu seziyor evet. insanlar. Bence e, yani ben yüz olarak, tavır olarak, anlatım biçimi olarak çok benzetemiyorum ama dokuda bir benzerlik var ve o başka türlü bir şey. Yani, aynı, aynı Dinlerken elde ettikleri duygusal toan evet. ve yararlanma duygusu tahmin ediyorum ya ...bence sen mutluluğu anlatmıyorsun. Hakkaniyet duygusuna sahip bir insan olmayı... ...yaşanla irtibatlı olmayı... kendine barışık olmayı anlatıyorsun. Evet. Aynı şekilde ben de mutluluğu anlatmıyorum. Evet. Bazen diyorlar ki... ...çok tatlı izleyiciler... ...hocam yani çok güzel mutluluğu anlatıyorsun. Bence anlatmıyorum mutluluğu. Van depremi olmuştu işte... ...bir vatandaş çok üzülmüş. Üstün Hocam dedi... O karıştırmadı. Üstün hocam dedi. Ee, her durumda mutlu olabilir miyiz? Hani sanki her durumda mutlu olamazdı. Ben de dedim ki efendim dedim. Her durumda mutlu olmak zorunda değiliz. Ama her durumda güçlü olmak zorundayız. Biz bunu anlatıyoruz. Mutlu olalım, sevillim, sevillim böyle bir şey demiyorum. Her durumda mutlu olmak zorunda değilim ama güçlü olmak zorundayız. Evet. Ayakla yere basmak. Mesela pozitif bilme uygun düşünmek. Evet. Yılmaz olmak. İngilizce evet. rezilmesi karşılığı. Evet. Yılmaz olmak, pes etmemek, yiyenince küsük gitmemek, evet. e, habire ben oynamıyorum dememek, mücadeleye devam etmek, vazgeçmemek, bir hastalık karşısında, bir başarısı karşısında, e, güçlü bir şekilde yola devam etmeye çalışmak. Bunları anlatıyor. Sen de bunları anlatıyorsun evet. bence. Bunları evet. anlatıyor. Sadece mutluluk değil. Abi, bir Dünyaca bir şeydir yanlış anlıyoruz veya bizim ülkemizde yanlış anlıyoruz. Çocukluktan beri bize şunu öğrettiler abi. Mevlana ne anlatır Hazreti Mevlana? Sevelim, sevilerim kardeş olalım. Böyle dedi. Sevgi, kardeşlik. Meslevi de bunu anlatmıyor. Bazen az da bol nefret. İşte Hitler sisteminde diyorum. Bazen de az da bol muhabbet. Hazreti Mevlana konuşsın. Az da bol muhabbet. Meslemi'yi okumamışızdır milletçe. Evet. Kaç yıl da onu da bilmeyiz. Hı hı. Ama Mevlana'yı çok sever. Çok seviyor. Nereden biliyor? Abiye danıştı. Abi Mevlana nasıl? Evlat, büyük adamdır. Abi sen Meslemi'yi okudun. Evladım büyüklere böyle soru sorulmaz. Özür dilerim abi. <gülüyor> tamam. Büyük adammış. Şimdi... En önü bazen değerli izleyeceğime soruyorum. 800 kişi salonda oldu. Evet, evet. Mevlana'nın dünyayı kalpten vuran büyük cümlesine <gülüyor> gel ne olursan ol yine gel. Bize bunu öğretti. Böyle öğren Kim öğretti bilmiyorum. Ama bunu öğrendik. Sevelim severim kardeşlerim gel ne olursan ol yine gel mutluluk hop hop. <gülüyor> Böyle bir şey yok. Tasavvutaki devir nazaresiyle başlıyor. Fena filah bir şeyine gidiyor. Fikrine gidiyor. Bin tane fikir var. Ve abi meslebinin ...hiçbir yerinde gel ne no, olsun no, yine gel yazmıyor. Evet. Yazmıyor. Bu sözü Mevlana'dan yaklaşık 200 sene önce Ebul Hayr, Ebul Hayr adlı Türkistanlı bir Sufi söylemiş. Şimdi Mevlana kendine 200 sene önce söylenmiş bir sözü alıp çaktırmadan esen içine koyar mı? Bu bir aşırı mı olur? Yani olmaz, intihal olur, yapmaz... Aslında uzun. Yani fahçası mı ter, tercüme hiç yok. Hepimiz biliriz. İzleyeceğimizi bilirler. Gel ne olsun o yine gel kafir olsan putperes olsan mücidisi olsan da gel. Bizim dergahımız umutlu dergahı değil. Bin kere tövbe edip tövbeni bozsan yine gel. Böyle bir dörtlük. Mevla ana dememiştir. Yıllar önce birisi mesleği okuyor. Hani kitabın yanına yanıtlarına sen çok güzel olasın. İnanın. <gülüyor> Doğan abi inanılmaz bir sistematik kafasında ve kütüphanesinde var. Her kitabı numarlıyor ve not alıyor. Aradığını tık diye buluyor. Bilgisayarda işliyor. Adamcağız okurken o sayfa ona bu izlenimi vermiş. Sağ tarafa yazmış. Ebul Hayr'ın şiirine benzetmiş. Başka melekep, başka kalem orijinalde yok. Burada var. Aradan zaman geçmiş. Mevla anağın üstüne yapışmış. Abi evet. Arista rivayete göre bilmem bu da evet. demiş ki. Benim bir tek öğrencim anladı. O da yanlış anladı. Evet. Şimdi Mevlana hayatta o ne bir <gülüyor> Büyük Mevlana hayatta herhalde şöyle der. Milletim <gülüyor> benden bir cümle biliyor. Onu da o yanlış anladı. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Felaket. Evet, evet. <gülüyor> Ve bunların farkına varmak çok önemli. Ee, hakikaten şu anda eminim ben bizi dinleyenlerin birçoğu... Yapma ya, hakikaten ya deyip başka bir sorumluluk almaya başlayacak ama şöyle diyor hocam azlata bol muhabbet diye <gülüyor> hocam bugün 10 yani çekim tarihi olacak şimdi bir bu ayda Mayıs'ta 13 Mayıs Anneler Günü'dür evet. ee, Hazreti Mevlana 13 Mayıs 1263'te mesleği söylemeye başlamıştı yazmıyor hmm. söylüyor, söylüyor. Hmm. arız meyzi tam kafesi her şey 13 Mayıs 1263'te çok hadi yazalım yazalım diye zorlamış yaşa ilerlemişti Mevlana'nın e, Hüsamettin Çelebi o söylüyor Mevlana o yazıyor hmm. yani anneler gününe denk geliyor bence Mevlana hem annemiz hem babamızdır bizim evet. Onu okumak gerekiyor evet. Evet. Bu, Gerçekten zor de. okunuyor kolay değil ama he. evet, evet. <gülüyor> Bu ıı, tahmin ediyorum sadece Mevlana ile ilgili bir şey değil. Evet. Ee, verilerle ilgilenmeme. <gülüyor> evet, veriye bakmama. Veriye bakmama <gülüyor> ee, veriye sahip olmadan biliyormuş gibi o muhabbet içerisinde hakikaten ve nesilden nesile böyle bir aktarma durum oluyor. Abi, bir şey aklıma gelse evet. yani, tamam. veriyle ilgilenmem dediğince bir slogan. Geriye bakma, geriye bak. Geriye bakarsan pozitif bilim olur, gözlem deney olur. Abi, gözlem deney, bizim neyimiz? Geriye bakma, sen geriye bak. geriye bak. Sert olmadı değil mi? Abi? Çok güzel. Ya, sen. <gülüyor> şimdi geldi. Sen söyleyince abi. sert olmuyor. Olan söyleyince çok sert <gülüyor> oluyor ya. <gülüyor> ben söylemeyeceğim hocam. <gülüyor> o, o, o. o söyleyeyim. O. Evet. O söyleyeyim. Hocam, Hocanın öyle bir yanı var. Yani evet. siz hakikaten her ne söylerseniz söyleyin, yargılamadan söylüyorsunuz ve ben dinleyen... Ben dinleyen hiçbir rahatsızlık yaratmıyor. Ben dinlerken görüyorum yani Uf, çok feci bir şey söyledi hoca diye ama mesela Yıldız Fonu'nun aleyhinde konuşuyor. Astroloji sıfırdır diyorum. Evet. Öküm i̇nsanlar irkiliyorlar. Tarihin en büyük yalanlardan birisi de burçlar astroloji yoktur sıfır. Hiç öyle bir şey yok. <gülüyor> ama yine de sağ olsunlar kızmıyorlar. Onlara <gülüyor> teşekkür ediyorum kızman. Evet. Abi biriyle ilgilenmiyor dedin ya. O kadar yaygın ki abi. Evet. Yani yeni fark ettim şurada işte 8-10 senedir belki evet. Çocukluğumdan beri ne biliyor Çin sette aydan gözükür. Yani. Nasional coğrafya yazdı abi. 80'de 90'larda var. <gülüyor> Koskoca nasional coğrafya yazıyor. Yani En saygın coğrafya dergisi. Evet. Şimdi bütün dünya aynı. bu çıkmış sanırım. Çin sette aya gidince çıplak gözle bakınca teleskopsuz gözükür. Tamam bitti. Koyduk kenara. Peki. Ay dünyada ne kadar uzak? Bunu dünyalı düşünmüyor. Sırf Türk insanı değil. 5 kıtada. 5 kıtada. Ay kadar uzak o ayrı bir kategori ayrı bir bilgi o konu sadece evet. ay ne kadar uzak onu astronomi konusunda konuşuyoruz evet. şimdi ne diyoruz çinsetli konumuz evet. çinsetli aydan gözüküyor bitti ne kadar uzak ay o başka bir konu evet. abi 3-5 kilometre olsa gözüküyor 10 kilometre hadi gözüksün abi 380 bin küsur krem. 382 bin <gülüyor> 380 bin kilometre 5 metre yükseklik 4,5 metre eninde bir şey gözükür mü Mississippi amazon gözükmüyor da <gülüyor> bu, bu mübarek nasıl gözükür abi? Dört <gülüyor> buçuk metre yani. Evet geriye bak abi görürsün. <gülüyor> <gülüyor> evet, değerli izleyenler ee, sohbetimiz devam ediyor. Kısa bir aradan sonra birlikte <gülüyor> Evet değerli izleyenler üstünü dökmen tatlı dilli Geniş bilgili, sevecen meslektaşım bugün beraber sohbet ediyoruz. Üstüncüm ya, ben e, senin Küçük Şeyler programına katıldım, televizyon evet. programına. Orada bir kravatım güzel. vardı. Evet. Şimdi bugün de bir kravat giymiş <gülüyor> Evet, yani hakikaten... E, bir şeyler ifade ediyorsun onunla. Başka türlü mesaj veremiyorum. İşte. Bari kravat demeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi madem verilerden konuşuyoruz. Evet biraz bu. Uh... Kravatın verdiği veriler üstüne mi konuşalım Evet hocam? evet ama dikkatini <gülüyor> çekiyor değil Farkındayım mi? Farkındayım hocam. Daha evet. evvel kuzulusunu giymişti bir kere abi, üstüne evet, hocam. Evet kuzulu var büyük kedili var. Abi evet. var kediler, kediler var. Kediler var. var. Ee, kedileri ben yeni keşfettim abi. Ben kedinen korkardım, ciddi ol. Yani ha. kedi fabisi vardı. Tedavi olacak vakit olmadı yoğunluktan. Kedi eve girmez. Yani evde kedi varsa abi o diye kapatır mısın derdim. Yani o kadar. Dedikti. Mesela şuradan geçtim rahatsız olurdum be. E Bir kır kavisden zehir alırken kedi geliyor. Çünkü bunu demezse ben fırlarım ya yani masa devrilir. Ben ya. ürkerdüm kedi. Küçükken vay, haksızlık vay, vay. oldu birkaç kere. Yavru kedi eve girdi. Abi kedi köpeği sokaktan alırız. Hmm. Eve zorla giren yavru kedi ve köpekleri alıyoruz. Hmm. Zorla giriyorlar. Çıkmıyor. Hmm. Demek ki burası onun evi. Hmm. zor Yavru kedi minnacık girdi. Hmm. Kızım istedi. Üç kere kapının önüne koyduk. Fırladı tekrar gir. Hmm. Bu artık biz hmm. Kül. Tam şu renkli. Tam gri renkli. Evet, Adadaki, evet, evet. Adı da Türkçe olacak. Kedinin köpeği. Türkçe isim. Kül, kül, kül. kül kedisinin külü. Ee, yavru ilk geceler odanın kapısını kapattım Çünkü uyurken buradan bir kuyruk geçerse ben bağırarak uyanabilirim. <gülüyor> Abi bu yavaş yavaş büyüdü. Alıştım. Şimdi uyurken tepeme geliyor, sırtıma geliyor. Wow. Abi zehra aramıza geliyor yatıyor. Yeah. Abi ben bu yaşa kadar kedisiz nasıl idare ettim hayret ediyorum. Ya... <gülüyor> yeah. Evet. Yani hayreti Avrupalı işte yılda bir kere yıkanırmış eski çağ, orta çağ evet. yıkanmaz. Evet. Mı? Yıkanınca her ki ya ben bunun için yıkanmadan nasıl idare ettim <gülüyor> demiştir. Abi kendisinin bundan iyi bir şey var herhalde torun olsa. Evet. Senin var ömürlü evet. olsunlar. Abi inanılmaz güzel bir şey. Evet. Abi kül var ya annem felşiydi biliyorsun. Evet. Ee, 14'tü annem ölmeden bir hafta önce başına oturduk kafasının yüzünü yaladı. Yetişkini yalamaz. 3-5 yaşında çocuğu yalamaz. Bebek gelince eve, bebek, yürümeyen bebek, bir ya. yaşından küçük, ya. o sürüp kafasını yalıyor. Hiç zarar vermiyor. Evet. Anne şefkati, içgüdüsel. Hayvanda annenin içgüdüsü var. Ve annemi bir hafta yaladı. Durumu oh. ağır dedim, bir haftaya öldü annem. Evet. Hocam onu ayır ediyor. Yani Müthiş onu bir şey. ediyor. Evet. Şimdi, yani babam ökyüzü atı filan öperdi, anından Anadolu insanı öper. Hı -hı. Kedi öpülmez bizde Hı -hı. köpek öpülmez Hı -hı. ya Anadolu'da Ama ben şimdi kilo öpüyorum evet. annem öpüyor gibi alıyor. Oh mis evet. Hocam müthiş evet. şey. Bakışı nasıl? Bakışı bakışı Hocam yeşil mi? gözü çok güzel evet. çok tatlı yeşil gözü Ve bakıyor değil mi Gözünün içine bakıyor Hani bakıyor aşağıda otur derdim böyle bakıyor evet. Ve gözüğün içine bakıyor ya. değil mi? Ya, evet. Konuşuyor cevap veriyor Evet Hı -hı. Yavruların ikisi verdik. Dört yavrusu. İkisini veremedik kaldı Yavruları hiç iyi geçinemiyor. Hiç geçinemiyor. Çok kötü. Yani. Annem derdi ki kediye sormuşlar. Hangi yavrını daha çok Aha. severiz? Ne o ne o demiş. Hiç ikisini sevmiyor. <gülüyor> Şimdi hiç iyidir. Bir gün evde uyuyorum. Zehra gitmiş. Ben odada kapı kapalı uyuyorum. Çıktım. Evde yalnız zannediyormuş. Beni yani. görünce telaşla Yahu dedi Koşturdu gidiyor önümden. Bu demek ki beni izle mesajı. Hı hı. Yemleri suları bitince bunu yaparlar. İndim aşağı baktım yem su var. Mutfak penceresine doğru gidiyor. Hı hı. Meğer öbürü dışarıda kalmış. Yavru büyümüş. Evet. Yavru da iki hı hı. yaşında kocaman. Hı hı. Hiç anlaşam. Hemen biraz kapışırlar. Pencerenin dışında kalmış. İçeri girmek için bekliyor. Onun geldiğini haber veriyor. Hı hı. Araları hiç yok. Wow. girdim o patiyi atıyor ona anne hmm. ya bu hiç tekme tokat gidiyor yavrusuna fakat dışarıda kalınca da orada kalmasını istemiyor beni aldı götürdü içeri aldı girince de bir tane pati attı <gülüyor> Neden bu kadar geç kaldın Hocam şimdi ben Vatandaş gözüyle falan bakıyorum Bu programda sık sık seyirciler şunu merak eder Falan diyorum ya burada da şöyle diyecekler Muhtemelen işte uzmanın kedisi de Bir başka oluyor <gülüyor> <gülüyor> Üstün kedisi. Hoca kediyle de Diyecekler evet. böyle bir durumda Fakat sanki bir misyonu vardı ee, Geldi yani bu Mistik düşünce içerisinde baktığın zaman Seni tedavi etti Fobi bitti abi. E. kediden korkmuyorum artık. Evet. Kedi gördüğümü kucağıma alıyor. Evet. Yeni bir ben dünya sokakta açtı. Sokakta da evet. Yeni bir dünya açtı. Peki bu kravatlar nereden buluyorsun abi? Bu yani e, abi, özel etmesin, yapım mı? Yok yok. Hayır hayır hayır. Ha. Yani bu birçok hayvanlı var. Hoşuma gidiyor. Ha. Çok değişik şey. Yok Van Gogh'un bir resmi var. Yok filler, kediler, atlar, köpekler... Hoş geliyor. Abi bir defa yani kravat bir ciddiyet ifadesi. Hani müfettişler siyah kravat giyerler. Evet. Veyahut işte bankacı yani ciddi bir kıyafet giyer. E abi yaşamı fazla ciddi almak iyi değil. Evet. Hiç yaşamı hiç ciddi almazsak sen de belki katılasın. Yaşam biz ciddi almaz. Çok ciddi alınca da almıyor. Yani. yani bunu taktığım zaman hem yaşam biraz ciddi almış, hem de fazla ciddiye almamış oluyor. Çok Kıvamında. Kravatsa, kravatsa kravat. Evet. Ama abi neşeli bir kravat olacak. <gülüyor> Çok güzel. Değerli izleyenler abi, e Program bitmeden bir şey söyleyeyim. Eğer bitireceksin. E var mı zaman? Abi, var. Önce sen Özür dilerim. Şey bak. söyleyecektim. Değerli izleyenler Üstündekim dökmen Doğancıoğlu karışımı durumunda. Lütfen kravata bak. <gülüyor> Harika abi çok güzel <gülüyor> Abi kravatsız ben Evet evet Ve <gülüyor> kravatın türünü tabi biliyorsunuz <gülüyor> evet, hayvan filan olacak abi Mesela evet. çizgi filan <gülüyor> Abi şimdi 215 dakika oldu i̇şte, Polat Bey söyledi Hı -hı. bitti son 10 dakikadayız Hı -hı. Şimdi bana bakınca Sanki 3 dakika konuşuyoruz gibi Zannederim herhalde 30-30 yani 40 dakikaya geliyor 35 evet. oldu bana 3 evet. dakika gibi geliyor Einstein, abi Einstein'e bilirsin. Einstein'e tane da şu revitiliteyi, göreceliliği halkın anlayacağı şekilde anlattı bize yani gazeteciler. Tabii büyük adam olayı iyi kavradığı için teşviri de güzel oluyor. Hı hı. Demiş ki bir adamı yanmakta olan sobaya bunun üzerine bir dakika oturt. ...kalktığı zaman bir saat oturduğunu iddia eder. evde de soba varmış aslında. O dönemde soba var. <gülüyor> Çamaşırlar için Adamı Adamın bir dakika oturduğu kalkınca bir saat. Evet. Sevdiği bir kişiyle bir saat sohbet etsin diyor. Çıktığı zaman yahu bir dakika oldu evet, diyordu. Evet. İşte relativite bu görecelik. Yani fiziksel <gülüyor> anlamda uzayda var. Hız zaman boyutları var eyvallah. Ama sosyal ilişkilerde de bu. Şimdi evet. sıkıcı olsa bilemediğim sorular sorsaydın. Evet. Üstün mü, lan, böyle mi cevap gelir filan evet. diyeydin? <gülüyor> abi yani 150 dakikadır burada duruyorum İkimiz de sıkılırdı. Şimdi evet. zaman su gibi geçti evet. abi. Gerçekten e, öyle oldu ve... E, e, benim için de aynı şekilde Polat Ben bugün konuşmadım bile hocam O kadar güzel sohbet ediyorsunuz ki hiç... Hayır hayır senin için de zaman nasıl geçti Benim için yani. zaman uçtu gitti hocam Ben de hiçbir şey anlamadım bugün yani Müthiş. <gülüyor> Sobanın üstünde değilim hocam <gülüyor> <gülüyor> so Sobanın değil sohbeti sohbetin üstündeyim <gülüyor> hocam. Sohbetin O çok üstünde, büyük bir keyif evet, Bir sürü şey tamam. de hazırladık ama de şey yapacak birim yani. olmadı Öyle güzel akıyor ki sohbet i̇şte, Ben seni gördüğüm zaman aynı zamanda Ben seni bir paket gibi görüyorum Zehra Ayla Selcanlar da. Ve e, böyle bir e, civciv kümesi gibi falan bir şey oluyor böyle baktığım zaman. Sen horoz falan. <gülüyor> Ve eski ne <horosun. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve e, yani sanat duygum e, hepsini kapsıyor öyle hissediyorum. Ondan dolayı e, kendimi çok zenginleşmiş hissediyorum. Yani senin olan ilişkim içerisinde öyle zengin bir buket var Kesinlikle. ilişki içerisinde. Aynı senin ilişkileri. Ee, şimdi bir de şunu yüzüne söyleyeyim. Hakikaten benim toplumumun farkına varma yolculuğunda çok önemli katkılarını oluyor. Ondan dolayı senin de gurur duyuyorum. Meslektaşım olarak çok önemli görüyorum. Önemli bir hizmet veriyorsun hakikaten. Teşekkür ederim. Bu toplumun büyüyesi olarak. Çok sağ... Abi sen gurur duydun söyledin. Ee, küçükler büyüye seninle gurur diyorum demezler. Ben sana gurur diyorum demiyorum. Ben sana her şey için teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. ederim. Evet. Değerli izleyenler programın sonuna geldik. Üstüncüm teşekkür ederim geldiğin Sağ için. Abi. Polatcığım sabrın için teşekkür ederim. <gülüyor> Değerli izleyenler önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın.